bağlanacak. Aleyhissalatu vesselam ashabı kirama bağlanacak. Fıkı ilmi tarih olarak geri götürüldüğünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına kadar fıkı ilmi diye dayanmaz. Ama fıkı ilminin muhtevası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 ee, dört mevsim bizim bildiğimiz bahar, yaz, kış, e, sonbahar, ilkbahar gibi dört mevsim bir başka yaşanıyordu. Ee, Müslümanlar endülüs'te başka bir mevsim gördüler. Başka yaşam tarzları gördüler. Ee, bu aynı şekilde Hazar Denizi'nin etrafında, başka, Suriye'de başka, Mısır'da başka bir mevsim çıktı ortaya. E, bu da insanların ihtiyaçlarını e, ciddi bir şekilde